Merhaba, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün e, Pattu mimarlık ekibiyle beraberiz, öyle diyelim. Ama sadece mimar işleri yapmıyorlar, karışık kuruşuk şeyler yapıyorlar, ilgi alanları çok fazla. Aslında Pattu'nun anlamıyla beraber yola çıkış noktasının ipuçlarını bize biraz veriyorlar diye düşünüyorum. E, Cem ve Işıl'la beraberiz. E, bugün... E, yine böyle bir mobil program yapıyoruz. Ben yine onlara konuk oldum. Biraz ofisi, biraz da bir geneldeki işlerinden bahsedeceğiz. Hoş geldim diyerek başlıyorum. <gülüyor> <Hoş geldin. gülüyor> Hoş geldin. Sizler de teşekkür ediyoruz sizlere. Kabul ettiğiniz için. <gülüyor> e, anlatın bence biraz. Yani ben aslında şöyle bir giriş yapayım belki de. Hani standart olarak mimarlık yapma pratiğinin dışında sizin profesyonel olarak ilk anda başladığınız ya da şöyle diyeyim görünür olduğunuz işler, sergi tasarımları, sergiler, hatta araştırma projeleriyle ilintili şeyler. Bu da doğal olarak aslında çok fazla mimarlığın belki de yani pratik anlamda yapıla gelen bir şekli değil Türkiye'de. Bunlardan falan biraz bahsedelim. Bence patludan anlamından bahsedelim, o yola çıkış şeyinden. Çünkü o açıklıyor bence. Evet bu da <gülüyor> <gülüyor> yani patlu aslında e, Sümerce bir kelime yani yola çıkarken şöyle bir şey e, düşünmüştük hani anlamı olmayan daha doğrusu hani günümüzde bir anlamı kalmamış eski bir kelimeye bir anlam verdim dedik kendi yani, aramaları başlamıştık o sırada da e, doğuda e, kazıdaydık aslında Zeugma'da kazıdaydık e, ve hani Sümerce işte akatça bu kelimelere bakarken pat çıktı karşımıza şey, e, bir alan aslında demek, yani, hı hı. E, sınırları belli ve e, işlenmeye hazır yani herhangi bir şey ekilebilecek bir alan. Bizde çok hoşumuza gitti çünkü e, dediğim gibi hani sadece mimarlık değil birçok şey yapıyoruz, hı hı. E, hani bazen Mimarlık ekiyoruz, bazen başka şeyleri <gülüyor> ekiyoruz. Böyle hazır bir e, tarla. Peki şeyden yani. bahsedin isterseniz. Mesela Işıl'ın e, eğitimi yaptığı şeyler, e, tabii bunları da destekleyecek evet. nitelikte değil mi evet, evet, <gülüyor> yani? Ben mimarım tamam. e, ama Işıl peyzaj mimarı yani. ama bir yandan da peyzaj mimarı hiç e, yapmıyor aslında. Daha çok grafik e, tasarımla ilgileniyor. O yüzden de hani zaten daha en başında bir, bir karmaşıklık <gülüyor> başladı. durum <gülüyor> başladı. <gülüyor> o yüzden de hani hiçbir projemiz hani sadece bir alana odaklanan şeyler olmadı. O şey çok belli oluyor aslında sizin projelerinizde. Yani şöyle toparlayayım, genelde mimarlık işlerinde anlatım dili mimarların anlayacağı bir şekilde biçimlenir sürekli. Hani bunu normal bir insan baksa işte bu klasik konuştuğumuz gibi plan kesitten kim ne anlayacak falanın dışında bir de böyle yazılanlar, o yazının içinde kullanılan kelimelerin anlamlarının işte pek çok insan için kapalı olması falan gibi şeylerden grafik dillerin anlaşılmaz olması gibi durumlar sürekli karşınızda çıkıyor. Ama sizin işlerde aslında o bütün o grafik insanı daha çok kendine çağıran, böyle samimi bir dil kuran, işte anlaması falan kolay piktogramlardan yazı karakterlerinden vesaire oluşuyor. Aslında belki şeyden hayalet yapılar Servisinden biraz bahsederken sen onu da evet. iyi olur bir yazı karakteri falan da tasarladın sen. Evet. yok mi? yok yazı karakteri tasarlamadım logoları tasarladım <gülüyor> yazı karakteri için sponsor buldum çünkü <gülüyor> çok beğendim yazı karakterini ve çok pahalıydı ve mail attım sonunda <gülüyor> kitaba sponsor oldular ve işte yazı karakterini öyle kullandık ama biz hep e, dil olarak dediğim gibi e, çok anlaşılır soyutluktan biraz daha uzak bir şey kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü sergilerde daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Hı -hı. E, profesyonellerin çoğu zaten çoğu şeyi aynı şekilde düşündüğümüz için onlara bir daha anlatmamıza soyut bir dille gerek olmadığını Hı -hı. düşünüyoruz. O yüzden de hayalet yapılarda da kolajlarımız tamamıyla çok yani gerçekçi. işte bu İstanbul Matik'te de grafikler e, hani video mapping soyutluğunda değil de daha çok kolaj ve jipeg yapılar. E, ya yani, yani şey de. hani derdimiz, hani Türkiye'de mimarlık iç mi dış mı üzerinden Hı -hı. yürüdüğü için hani Hı -hı. bu düzeyde hani mimarlık bilgisi olan e, hani insanlara gidip de şey çok böyle karmaşık şeyler anlatmanın bir anlamı yok. Hani yavaş yavaş başlamak gerekiyor gibi Hı -hı. geliyor. O yüzden de hani yaptığımız bütün işlerde herkesin anlayabileceği bir dil benimsemeye çalışıyoruz aslında. O çok iyi bir nokta çünkü e, mimarlık budur. Böyle konuşulur, böyle anlatılır ve işte beğenilen yönü budur, beğenilmeyen şekli de şudur demektense aslında yaparak ve bütün bu yorumu ve anlamayı da bununla karşılaşana bırakmak ve onun bunu anlayabileceği dilleri hem yazı hem ifade yani sözel dilleri falan geliştirmek. Belki de bizim yapmamız gereken şey bütün o işte iç mi dış mı meselesini de o şeyleri de ortadan kaldıracak olan şey de o. Evet. Çünkü o ayrımları da aslında mimarlar kendileri evet. yaratıyorlar evet. ve evet. o yaratılmış olan şeyin başkaları tarafından öğrenip mimara tekrar geri çarpmasından evet. ibaret evet. bu sadece bu başka hiçbir şey yok. Mesela geçenlerde şey e, Salt'taydım işte önümüzdeki aylarda orada bir workshop yapacağım hı hı. E, lise öğrencilerine. Hı hı ve işte Salt'ta bu şeylerden sonra Aslı var. Aslı şey dedi. Ya senin workshop'a özellikle gelmek isteyen bir öğrenci var dedi. Özellikle senin ismini biliyormuş seni takip ediyormuş ve senin workshop'una gelmek istiyor. Yani lise düzeyinde benim birisi hani bizden haberi var mesela bu çok mutluluk verici bir şey aslında. Yani mimar takip o ediyor O işte olması. doğru araçları yaratabiliyor olmanın göstergesi bence. Yani bu bir, on, bin kişi neyse bunun sayısı önemli değil ama insanlar eğer bir şekilde bir şey merak duyup da onu takip edecek kadar dilini anlamaya başlıyorlarsa o zaman o, demek ki onu üreten kişi doğru bir dil üretmiş diye anlayabiliriz. Yani böyle işin temelinde belki harçla falan işte uğraşan, taş taş üstüne koyan ya da bir yere tasarladığı bir poster pek çok insan tarafından mesajı anlaşılmaya çalışan kişileriz. Yani daha fazlası ya da daha karmaşığı değil aslına bakarsan. Öyle olunca da böyle ulvi ve gizemli bir durum yok aslında işin içerisinde. Evet. Sizin uğraştığınız işler sadece mimarlıkla alakalı, ya bir şekilde mimarlıkla alakalı ama yani inşa sürekli inşa bir faaliyetle ya da bir tasarlama süreciyle alakalı değil. Aynı zamanda araştırma var, aynı zamanda mesela sosyal projelere ya da e, nasıl diyeyim, medyanın içine düşmüş, böyle ortasına bomba gibi düşmüş Taksim Projesi gibi projelere aslında hiç işinizle alakanız olmadığı halde görselleştirmeler yapıp bu, bu projenin daha iyi anlaşılabilmesini mesela sağlay, sağlamaya çalıştığınız üretimleriniz var. Biraz da onlardan bahsedin isterseniz yani. Evet yani şey... Yani Taksim'de hakikaten ortasına Hı -hı. <gülüyor> çalıştık Hı -hı. ve zaten mesela bugün herkes için mimarlık da şimdi Hı -hı. toplantımız olacak. Hani bu Hı -hı. projenin kötü olduğunu nasıl daha iyi anlatırız Hı -hı. diye. Çünkü Hı -hı. E, Hı -hı. Hani bir tarafta gerçekten hani belediyenin çok iyi kullandığı bir e, propaganda dili var. Hı -hı. Bu dile karşılık bizim de oluşturduğumuz bir dilin olması gerekiyor. Yani ve hani bizim ilgimizi çekiyor aslında böyle şeyler Yani yaptığımız bütün sergilerde zaten hepsinde bir politik bir tarafı oluyor. Hani duruşumuz gayet net olduğunu düşünüyorum bu konularda. Ve bunu yani hep basit bir şekilde aktarmaya çalıştığımız için de aslında doğal olarak e, hani bu tür e, hani Taksim platformu gibi hani e, yerlerde de kullanılabilecek şeyler üretmeye e, çalışıyoruz. Yani şey bir tarafız her zaman evet. ve bunu bundan hani çekinmiyoruz diyeyim. Evet, evet geçen olmak konuştuk var. şimdiye kadar yaptığımız işlerde yerleştirmelerde hep konumuz hep bir politik bir duruş olması gündeme karşı bir eleştiri olması bir dert ortaya koymak. Hı -hı. hani bir tasarım yapıp kenara çekilmek gibi bir şey değil hani e, öyle de yapabilirdik ama şeyi daha çok tercih etti Hani bir şekilde. Ee, insanlara ulaşırken bir şeyleri ifade etmeyi, evet. e, derdimizi evet. anlatmayı. E şimdi bunun süre konuşurken aslında o berak, daha da berraklaşıyor aslında. Siz çoğu yaptığınız şeyde e, var olan durumun daha iyi anlaşılması için e, bir dil geliştiriyorsunuz her evet. seferinde yani. Şeyi de biraz bahsedirsen tamam bunlar dışında mesela mimarlık pratiği ya da işte Mesela senin grafik tasarımların var, çeşitli işte yani kurumsal kimlik tasarımlarından, işte poster tasarımlarına kadar falan ama e, genel olarak böyle şimdi bunun üstüne konuşup düşününce aslında siz sadece ortada olan bir durumun e, sizin anladığınız yönleriyle de daha iyi anlaşılabilmesi için başka insanlar tarafından diller geliştiriyorsunuz. Öyle bakınca ben şimdi kendi kendime <gülüyor> nedense böyle bir anlayış Yok, geliştirip heyecanlandım. Şey, <gülüyor> bizim için de iyi oldu bu açıklama. Evet. Şey, Vitra'da da mesela yaptığımız şey anahtar yapılarda e, 4-5 bina üzerinden binaların evet. arkasındaki ilişkileri işte Hı -hı. devlet ne kadar para almış o ne kadar ona gitmiş. Hı -hı. Bir, çok çarpıcı ilişkiler var. Onun, Mutluluk Fakültesi dergisindeki evet, evet, o, yani, onun işimiz. Onun posterini e, yapmış. Ama onun önüne koyduğumuz işte normal eski bir tartı koyduk Hı -hı. ve işte o tartıda insanlar şey görebildi yani sadece posteri çünkü dikkat çekemeyiz posterde. Evet o posterde çok güzel bilgiler var ama onu bir şekilde insanları oyunla algılatmamız Hı -hı. gerekiyor. Ve her bir binanın bir ağırlığı oldu ve o binayı yapmak yerine kaç tane orman yapabilirsin onu dengeye getirmeye çalışıyorsun. Yani birkaç ve... düzleme var aslında bir, hepsinde var galiba bu yaptığımız Hı -hı. sergilerin evet. yani bir hani gerçekten ilgili olan insanın hani daha çok vakit geçirecek birisinin e, okuyabileceği bir düzlemi hmm. belki bu her zaman görünen bir şey olmuyor bazen görünmeyen bir şey de oluyor hmm. bir yandan da hani hızlı tüketilen e, bir taraf var hani bütün neredeyse yaptığımız işlerde evet. böyle şeyler yapmaya çalıştık şeyde de çok dikkat ettik hayalet yapılarda da hala olsaydı nasıl olurdu senaryolarında hmm olabildiğince tasarım yapmamaya çalıştık. Orada hani olan şeyleri koyduk. O işte projelerden koyduk. Başka projelerden, fotoğraflardan. Çünkü biz bir şey şöyle olacak diye işaret etmiyoruz. Dediğim hmm. gibi bir şeyi düşündürmeye yönlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul matinde bir e, direkt konuya geçtim gerçi bir yerine ama onda da mesela hani direkt şu şudur ve şöyle olmalıdır diye bir söylemimiz yok. Hmm. Hatta şimdi böyle gazetelerden okuyup kimin nasıl algıladığını görüyoruz. Aa, bak şurada iyi, iyi ifade edememişiz ya da şey yapamamışız. Gene insanlara bırakıyoruz bunu ve bakıyoruz kim ne bunda. bunu. E çünkü siz böyle bir e, içine düşünecek kendisiyle oynanacak bir altlık oluşturuyorsunuz. Onun da tabii e, açık uçları var ve onlar başka başka yerlere gidiyor evet. insanlar dahil oldukça. O da yani tercihli bir bırakış olduğu için evet. sanırım o, bütün bu geri bildirimi toplamak da eğlenceli bir süreç. Tabii. tabii sizin ee, birinci İstanbul tasarım yenerinden daha önce birinci Antalya mimarlık <gülüyor> yenerinde <Evet>. de <gülüyor> yani evet. Türkiye'deki evet. ilk mimarlık yenerim şimdi evet. bilmiyorum belki sanat tarihçileri vardı daha önce kurmuş olan belki Türkiye toplamalar <gülüyor> evet. vardı da orada da bir işiniz var evet. değil mi evet. Evet. Evet. evet evet orada da hem de oradan Antalya'dan yola çıkarak işte Hı. orada bir sürü böyle işte Kremlin'dir topkapıdır kopyaları olduğu için biz de oradan yola çıkarak hani bir kopya tarlası <gülüyor> yapalım dedik. Ee, orada işte Karaliol Parkı'nın ortasına böyle bir enstalasyon yaptık. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda falan hani bir sürü Kremlin'ler, Eyfel'ler, <gülüyor> bunların hani kopyaları binlerce. Ve şey hani şey sorduk sorduk işte izleyicilere işte Kremlin nerede? Işte? <gülüyor> dünyada hani dört tane yerde filan var. işte Eyfel 30 tane filan var. San Marco, <gülüyor> Marco 7-8 tane var filan. Hani bunları araştırdık. Ve yani şey yani yine insanların tepkilerini hani uzaktan böyle izlemek evet. her zaman çok keyifli. Evet. Yani kendi aralarında tartışıyorlar. Ha, gerçekten böyle mi acaba diye şey evet. yapıyorlar. Hani bir, bir Hani vurucu grafik bir anlatım var ve hı hı. bir noktaya çekiyor insanları diye düşünüyorum. Bu e, mimarlığı yapmak için de çok güzel bir alan bence. Çünkü mimarlık diğer tüm tasarım pratiklerine göre e, kendi tüketicisi diyelim karşılaşması en uzun süren hı. şey. Hı. Yani inşa etme süreçleri, organize olma süreçleri, anlaşmaları vesairesi. E, yani normal anlamda bir yapının inşasından tabi bahsediyorum hani standart anlamda ama bir tek o değil tabi ki farklı ölçeklerde şeyler inşa ederek tüm bu karşılaşma süresini daraltmak ve yarattığın şeyin tepkisini daha kısa sürede almak mümkün yani o da sergiler de onlar için çok önemli. Bence de yani mesela e, Hollanda'dan işte Hans Van Helsen diye bir adam gelmişti geçen hı hı. sene Salt'ta e, Beyoğlu olmak The Making, The Making of gibi birkaç tane oyun yapmıştı burada. Ee, hani hep bu, bu örneği veriyorum. O adam e, Hollanda'da mesela bir yer tasarlanacak, bütün her şey belli, Mimarı belli, Yatırımcısı belli, halk belli. Ortalığı karıştırmak için çağırıyorlar adamı sadece. Çünkü <gülüyor> görevi bu. Geliyor ve bu insanları birbirine düşürmeye çalışıyor. Ya da bir, yani birlikte bir şeyler e, üretmelerin için hani bir şey, bir kıvılcım çakıyor çok diyeyim. Hani ben, benim, benim çok hoşuma gidiyor bu mesela. Yani bu biraz bizim yapmaya çalıştığımızda belki yani biraz kıvılcımlar çaktırmaya çalışmak ee, ama bunu hep biz bağımsız olarak yapmaya çalışıyoruz. Halbuki hani hakikaten mimarlık pratiğinin bir parçası da e, olabilir bu. Hani Bir başlangıcı da olabilir gerçekten dediğin gibi. Çünkü o tasarım bilgisinin üretilmesi sırasında standart metotlara bağlı kaldığında yaptığın analizin sonucu da daha önceki analizlerden farklı bir şey olmuyor. Bir provokasyona ya da gerçekten evet. bozundurucu bir etkiye ihtiyaç var. Yeni şeylerin peşinde ya da evet. e, yani böyle iddialı bir şekilde ben yeni yapacağım iddiasında olmak değil de yani süre giden durumun dışındaki başka şeyleri evet, keşfetmek için, için evet. evet bir bir şeyi bozmak da gerekiyor yani işte yani farklı deneyim e, araçlarını yaratmak. Onları insanlarla buluşturtmak, ins herhangi bir şeyin daha anlaşılır olabilmesi için diller geliştirmek falan da yani sizin yaptığınız üretimle ilgili ben, yani böyle bir özet toparlama yaparsam bunun bir parçası ve o senin verdiğin örnekle de bence doğrudan işlediğin işte gibi ilişkili evet. bir, kısa bir ara verelim. Ondan sonra da bu biennialdeki işi biraz daha konuşalım. Tamam. Önceki yarıda biraz ofisten, onların tasarım anlayışından yaptıkları işlerden bahsettik. Şimdi de İstanbul'un birinci tasarım bienerindeki işlerinden, İstanbul Automatik'ten bahsedelim. Aslında şeyden de bayağı ilgi gördüğüm medyadan da. Kimlerle çalıştınız? Nasıl çıktı bu fikir ortaya? <gülüyor> e, ya, fikrin çıkması çok kolay oldu. Aslında hani o kadar saçma sapan projeler dönüyor ki etrafta bu ara. Hı hı. E, hani bunları gördükçe... Yani hem bu Taksim projesiyle ilgili mesela bir kişi karar veriyor ve kafasına göre yapmaya başlıyor ve artık Türkiye'de birçok iş bu şekilde ilerlemeye başladı. Biz de buna bir tepki amacıyla aslında yaptık bunu. Hani tekil aktörlerin şekillendirdiği kentlerin ne kadar karikatürize olduğunu ortaya koymak için birkaç tane aktör belirledi. Kenti şekillendiren ya da şekillendirmesi gereken birkaç tane aktör. işte. politikacı var, Toki var, Star Mimar var. O bunun yanında hani yeşil işte STK'lar gibi, tarih gibi e, aktörler de var ve bunlarla bir oyun yapalım dedik. Bu 9 aktör her biri tek başına böyle ideal, e, kendince ideal hı hı. kentleri var. Hani bunu bir interaktif oyun olarak tasarladık. O yüzden işte zeminde e, bazı yuvarlaklar var. Bunun üzerine geldiğimizde hı hı. karşı tarafta o aktörün şekillendirdiği kent ortaya çıkmaya başlıyor. Ama e, mekana ikinci bir aktör yani ikinci bir ziyaretçi gelirse bu ikisi birlikte şekillendirmeye başlıyor. Üçüncü geldiğinde üçü birlikte ve e, hani oyuna katılan e, aktör sayısı arttıkça karşıdaki kent de normal bir hale dönüyor diyeyim. Hani bunların o çılgın e, projelerin hani bir kenara atıp gerçekten normalleşiyor. Homojen bir tekillikten öyle evet. kendi enerjisi olan evet. karmaşık bir görüntü evet. oluşuyor. Evet. evet, aynen öyle. Ve hani şey, bundan ne sadece deneyimleyerek aslında şey yapıyorsunuz. Keşfedebiliyorsunuz aslında hani bu doğrudan kentin de olması gerektiği şey yani tekil aktörün hmm. kenti planlamaması gerekiyor hmm. kentin hani hep birlikte karar verilmesi gerekiyor önemli projelerin en azından hani çıkış noktamız buydu aslında hani bir yandan taksim projesi aslında hani en gündemde olan şey olduğu için ama Haydarpaşa bir tarafta yine hmm. ve bütün bunları bir eleştiri olarak aslında çıktı bu projede tabi projeyi gerçekleştirebilmek için hani bizim hani teknik bilgimiz bir düzeye kadar bu teknik kısmı halletmek için Gravity bir bilişim firması aslında hmm. bizim gibi genç bir ekip onlardan yardım aldık onlar hani her bir bölümün ayrı bir program yazılım yazdı yazılım yazdı aslında hani bunun işte karşıda, karşıdaki makete maplenmesi işte e, zemindeki bu aktörlerin işte e, yazılımının programlanması işte 90.000 tane galiba ıı, imajdan oluşuyor bu karşıdaki oynatılan videolar. Bunların anlık olarak karşı tarafa çağrılıp bir videoya dönüşmesi falan. Bunlar hep hani, bir yanda teknolojinin günümüz olanaklarını biraz zorlayan da şeyler aslında. Hani bilişim anlamında ıı, Gravy ile çalıştık. İşte videolar için Neslihan ve Hürcan ile birlikte çalıştık. Burada mesela green screen'le şeyler çekildi, ee, hani o çamaşır asan teyzeler yani. şeyler, onlar hep... E, aileler. Aileler. <gülüyor> Çok güzel. Yani, yani bir sürü detay var aslında orada e, anlatılması gereken ama e, ses için yine işte... E, 436 medya sesleri tasarladı. E, Bilgi üniversitesinde öğretim görevlisi Mine da ses danışmanlığı yaptı. Hı. Yani toplamda 15 kişi varan bir evet, ek, ekip, ekip olduk bu işi gerçekleştirebilmek için ve iki ay gibi bir sürede aslında ortaya koyduk. Evet, iki ay gece gündüz, gece çalışarak. gündüz çalışarak. Yani çünkü kullanılan bütün imajlar, fotoğraflar, videolar hepsi bu iş için özel yani hı. hani bir, bir fotoğraf birkaç fotoğraf hafta İstanbul'da. Evet. Hı hı. İstanbul'da. O gördüğünüz bütün o binaların işte o tekstürleri hepsi çektiğimiz fotoğraflardan kolajlandı hı hı. hani internetten. Yani Star Mimar falan tabi ki Birkaç Google'da ama diğerlerin hepsi için ayrı ayrı fotoğraf çekildi. Kütüphane oluşturulur. Oradan o Kentin o bölümlerinin aslında dokusunun da ne olduğunu keşfetmek için işte Ateşehir'e burada Sparta Kule falan o taraftara. Peki şeyden bahsedelim. Hani zaten o gidilip karşılasılacak olan bir iş sonuçta ve de deneyim deneyimlemeye açık bir iş. Herkesin anlam olarak anlaması yani tek bir anlamı yok. anlamlar üretebilecek olan bir şey. Siz bütün bu aslında dökümanı, dokümanları falan toplarken yani şimdi merak ettiğim için söylüyorum. Tekrar kentle yüzleşme Anı o yani tamam belli belli bir hedefte gidip o fotoğrafı çekmek için gidiyorsun ama böyle tekrardan bir düşündünüz mü yani nedir ne ne oluyor falan? Ya, bizim stajyerimiz stajerimiz mimarla bırakmaya karar. Çok <gülüyor> e, güzel. Yani, doğrudan sonucu bu oldu? Yani, ya neler oluyor falan diye çünkü o üretim sürecinde hem gidip fotoğraf çekildi hem burada sürekli araştırma yapıldı. Hı -hı. Hani belediye en son proje ne yapıyor? Star Mimar gelmiş buraya ne yapmış ne demiş falan filan. Hı -hı. O kadar saçma, o kadar sığ şeylerle karşılaşıyoruz ki artık böyle yok artık ya falan diye yani hep geçti günlerimiz ya. Bunalım durumu oldu oh. gerçekten ya yani ne yapıyordu diyorsunuz. Mesela bu ya biz İstanbul'da bütün bunlarla karşılaşıyoruz ve zihnimizde bunların pek çoğunu görmezden gelmeyi de öğreniyor. Ama yine de bütün kentleşme problemlerini mesela bu bu sorunlu diyelim zemin üzerinde tartışmaya devam ediyoruz. Yani sürekli ya bir kent politikası üretilecekse mesela hep bir örneklem alanı olarak İstanbul seçiliyor. İstanbul içerisindeki bir yer seçiliyor vesaire Ama bu problemleri daha yaşamayan ya da bu ölçekte yaşamayan pek çok yer üstünden hiçbir zaman düşünmüyoruz bunları. Yani neden mesela kendi, bir kentte problemi ne bileyim ben işte Kayseri üstünden tartışılmıyor yani. Ya da Antalya'da büyük yani tamam hmm. ama yani oranın da böyle kendi turizm metropoli olma şeyi var da Bilmiyorum yani ne bileyim neden Adana üstünden tartışılmıyor neden Erzurum üstünden tartışılmıyor Ki mesela orada da çok fazla şey oluyor yani birinde işte film festivalleri oluyor birinde oteller yapılıyor memnun oluyor. Diğerinde kış olimpiyatları üniversite olimpiyatları düzenleniyor falan Ama yine de sürekli dönüp dolaşıp işte bura, buradan tartışılıyor onlar ne dersiniz benim bu yorumuma yani? <gülüyor> <gülüyor> Yok yapılabilir çok da ya E ben, <gülüyor> ben burası da çok sıcak yani. Sıcak. Hı. Burada bir şey yapamadan duramıyorsunuz. Hani hı hı. bir şekilde ifade etmek lazım hı hı. hani ee, ama bundan sonra dediğimizde biz artık İstanbul'la ilgili proje yapmak istemiyoruz. <gülüyor> Yoksa şeyler... herkes bırakıyor mesleği. Evet, çünkü böyle çok fazla makale işte bilmenle falan okuduktan sonra hani artık bundan sonra projemiz başka bir yerde olsa keşke evet, falan. De, bir... bence de artık... Çünkü artık cilt çıktı hani tarihinin araştırdık hayat yapıldırdı burada hani gündemi çok fazla araştırdık bayağı iyi artık biliyoruz yani ve iyi ifade etmeye çalıştık izleyiciye de belki. Yeni Değil, ben şey... çok açıyım. Evet. Yani İstanbul, kreplerde... İstanbul dışında yerler mi? Evet, bir sallantımız Böylelikle... yok Bir yani. <gülüyor> ee, şeyler üretmek gerekiyor bence. Yani işte çünkü burada kısılıp kaldığımız tartışma, nasıl diyeyim, bir patikası var yani. İşte ondan konuşuyorsun, bundan konuşuyorsun, işin ucu ya Tokyo'ya gidiyor, ya belediyeye gidiyor, ya mevcut mimarlık, yani mimarlık pratiğinin işte iş alıp verme şeylerine falan bağlanıyor. Yani bunun, buranın dışında da bir yerler hakkında konuşsak büyük ihtimal yine bunlara bağlanacak ama en azından onların içerikleri farklı olacak falan. Evet. Belki müdahale şansları ya da müdahil olma evet. şansları artacak evet. diye düşünüyorum ben. Ama yani sizin BNL'de yaptığınız iş de işte bir şekilde 9 aktöre indirgenmiş olmasına rağmen o 9 aktör çarpı tüm diğer tüm olasılıklar işin içine girince gerçekten yani böyle bu kentin oluşumu ve işte o hayalin yıkılışı falan evet. Çünkü bir şekilde evet. onlar inşa oluyor bir de o yıkılmalarının evet. kendisi de güzel olarak oluyor yani o yazılımda yazılıyor. şeyleri hep yüzde verdik hani TOKİ her zaman ııı e her koşulda yener. Aha, ağırlıkları var. Ağırlıkları var hepsinin. Yüzdeleri <gülüyor> var. İşte şu zamanda şundan bir tane bundan iki tane olsun <gülüyor> gibi gibi. Onu çalıştık grevi ekibiydi. <gülüyor> o yüzden hani tam siz iyi bir kent yapmış gibi oluyorsunuz. 3-4 kişi bir araya geliyor. Hop Toki'ye birisi basıyor. Yüzde 60'ını... <gülüyor> kaplıyor hani Ece şey bu, herkes eşit değil oyunda yani, yani onda yani e, hayatta da daha... olduğu daha doğrusu hayatta evet. demeyeyim de evet. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> kentsel de. mekanın yaratılmasında evet. olduğu gibi yine eşitlik e, doğal olarak orada da yok yani evet. bence e, yani üstünü düşünmek için de iyi yani her alternatif de üstünü düşünmek için değil ben elize evet. sağlık <gülüyor> diyorum çok i̇şte çok teşekkür, yani biz teşekkür ediyorum beni anladığın için Burada konuştuğumuz çoğu projeye ait imajları ve artı sesleri blokta paylaşacağız. www.acikmimarlik.blogspot.com adresinden tüm konuştuğumuz şeylere ait görselleri ve videoları ulaşabileceksiniz. İyi günler diliyoruz.